Ne yazmışsınız oraya gitme çayı yerin demledim. Hepsi gittiler abi şimdi korona var diye <gülüyor> adam kalmadı. Kahve veriyorsunuz çay yok kahve veriyorsunuz sabahtan beri videoya başlayacağız diye kahvenin telvesi kaldı ama sırf sırf şu konsept bozulmasın diye telveyi içeceğim. Şu an dişlerimi göstermek isterdim ama göstermeyeceğim. Neyse namaza başlatmayan veya bıraktıran vesveseler bununla alakalı biraz konuşalım. Özümüze dönelim biraz ya Allah aşkına şuraya bir, bir su yok ya. Şimdi mesajlara bakan kardeşlerimiz ve telefona, iletişime bakan kardeşlerimize gelen soruları toparladık. Videoda dokuz tanesini ele alacağız. Yani eğer senin aklına başka bir şekilde vesvese geliyorsa onu da yoruma yazarsın. Oradan biz de bir şekilde sana cevap ulaştırmaya çalışırız. Şimdi bu namaza başlama meselesinde veya namazı başlayan kişinin bırakma mevzusunda şeytan baktı ki başlama konusunda ona engel olamadı. Başladıktan sonra peşini bırakmıyor. Ta namazdan vazgeçene kadar yıllarca peşini bırakmayacak. Ölene kadar sürekli şeytan senin ensende dolaşacak. Bunu kabulleneceğiz. Zaten biz bunun mücadelesini veriyoruz. Yani namazda devamlılığı bunu bine bine sağlaman gerekiyor. Ya Serkan Kari. Şimdi ben namaza başlarım ama ya bırakırsam? Bunun tesettürü olan versiyonu da var. Ben tesettüre girerim ama ya hakkını veremezsem ve bırakırsam diye. Onlara kalır da yakın zamanda videomuz olacak ama biz bu başlarım ama bırakmaktan korkuyorum vesvesesine karşı ne demek lazım? Bir zaten burada bahaneler sunuyorsun. Hepsinde geçerli olan bahaneler nefsin bir yalanı olduğu açık. Peki burada yani nefsin bu saçmalamasını konuşmamız gerekiyorsa yemek yerim ama sonra acıkırsam diyerek yemek yemeği bırakıyor musun? Bugün uyumayayım ya. Bak ya uyanırsam. Saçma geliyor Abi ne alaka diyorsun değil mi? İşte senin de nefsinin sunduğu bahaneler aynı bu şekilde. Ne alaka? Aslında bu hayatımızın her yerine bu tembellik yansımış. Üniversite mezunu arkadaşlarımdan bu sorunu çok gördüm. 4 yıllık üniversite okuyor. Hazırlıkla falan diyelim ki 5 yıl. 5 yıl boyunca bir değer de öğrenim kredisi almışsa 1- oraya borçlandı. 2- aileden gelen parayı yedi. Hep içeride mi? İçeride. Mezun olduktan sonra kardeşim ben o kadar okudum. Ben hak ettiğim maaşı alana kadar işe girmem diyor. 5 yılda iş arıyor. Ne oldu? 5 yıl boyunca da para yedi. Cepten yemeye başladı. Topladığın zaman inanılmaz büyük bir para. Bak şimdi ne oldu? Hep erteleme erteleme ya işte işe gireceksem en iyisine girmem lazım. Namaza başlayacaksam en iyi şekilde kılmam lazım diye diye mahrumiyet hayatın her karesinde var. Aslında bunu ne yapması lazım? Ya ben bir işe gireyim de. En azından yani kendimi idare edeyim o çerçevede layık bir iş arayayım demesi lazım. Namaz meselesinde de böyle niye düşünmüyorsun? Bak hayatın her tarafını bu tembellik yansıyor. Ben namaza başlayayım, Allah'ım bana güç dirayet verir ve eksiklerimi öğrenirim. Yavaş yavaş ben bunu en güzel şekilde kılmaya inşallah başlarım. Tadil erkan kısmına ulaşırım diye bir gayrete başlamakla, fiilyatsızlıktan fiilyata geçmekle olur değil mi? Bak hayatındaki aksaklık namazda bile aksettiriyor işte. O yüzden bu bahane kabul edilir mi? Zararlar için de zarar kabul edilir mi? Bugün kılmadığın namaz, ileride başlarım, ileride başlarım. Başlayamayacağın kötü yollara giderek ebedi alemde sana toplu olarak büyük bir fatura çıkma ihtimali de büyük. Bir diğer vesvese şu oluyor. Namazlardan lezzet alamıyorum. Bu çok geliyor. Şu ile namaz kılamıyorum. Yani o dizilerde filmlerdeki fon müziği çalarak arkadan böyle bir ney geliyor ya. Adam uçmuş yani bir kanatları eksik ağzını. Ben işte böyle namaz kılamıyorum diyor. Benim namazım kabul olmaz. Yahu kardeşim zaten bizim ilk amacımız namazdan lezzet almak değil ki. Yani namazı niye kılıyorsun? Lezzet almak için. Hayır ya. Suyu lezzet almasan bile içiyorsun. Niye? Hayatına lazım olan bir şey değil mi? Bazen hasta oluyor adam. Canı yemek yemek istemiyor. Ama hayatta kalması için ne yapıyor? Yemek yiyor. Yani buradaki mecburiyet tahtındasın. Hatta ileri boyutunda düşün. Okula kim gitmek istiyor? Kimi yani sabahleyin kalkayım ben saat 6'da buz gibi okula gideceğim oley be süper hadi alkış konfetiler böyle bir olay var mı veya pazarda çalışan çalışan biri olarak yani o çok zor pazarda çıkıyorsun o karda kışta ben sabahleyin kalkıp da oh be süper sabah 5'te kalkacağım pazarı gideceğim tezgahı kuracağım. Yok değil mi? Niye yapıyorsun? Bir mecburiyet tahtın var değil mi? Zorunluluk var. Yani dünyevi olarak ihtiyaçlar konusunda zorunluluk anlamında faaliyetlerini kesmiyorsun. Sevmediğin okula gidiyorsun. Sevmediğin işe gidiyorsun. Sevmediğin insanlara muhatap oluyorsun. Bundan lezzet almadığın halde bunu yapıyorsun da Allah'ın emrine karşı neden bu naz makamı geliyor? Niye böyle oluyor? Ha, o zaman sen kalp ve ruhun ihtiyaç kısmını unutuyorsun. Bundan dolayı kaynaklanıyor aslında. Çünkü şunu da düşünmek lazım bu meselede. Biz bir işi yaparken Allah rızası için yapmamız lazım. Yani yalnızca Allah emrettiği için. O yüzden sana bir tüyo vereyim. Canın ne zaman namaz kılmak istemiyorsa işte o kıldığın namaz ihlaslı oluyor. Çünkü nefis namaz kılmak istemiyor. Allah'ım nefsim böyle böyle ama sen emrettiğin için kılacağım. Ha işte ihlas bu oluyor. Yani bunun zaten lezzet tarafına biz lezzet alsak da almasak da bununla ilgilenmeyeceğiz. Ne diyeceğiz ilk başta Allah bunu emretmiş. Ha ikincisinde sen iman cephesinde muhabbetullah ve marifetullah yönünden o imani gıdaları alırsan, kalp ve ruhunu beslersen elbette o namazın boyutu farklılaşacak. Orada da tabii da olacak bir şey. O yüzden kimse benim namazım kabul oldu diye bir cümle kullanamaz yani. Böyle bir şey yok. Önemli olan namazlardaki devamlılık. Çünkü emir, tercih meselesi sunulmuyor burada. Bir diğerine gelelim. Şu çok var. Hatta daha bu hafta duydum. Diyor ki başlarsam tam başamam lazım. Şeye benziyor bu. Sigarayı bırakacağım ne zaman? başında? Diyete başlayacağım. Ne zaman? Diyete ne zaman başlanır? Gün söyle. Pazartesi diyete başlanır abi. Ondan sonra pazartesi bir yaksaklık oluyor. Ta diğer pazartesiyi bekliyor. Sigarayı yılbaşında bırakmadı ya ta diğer yılbaşını bekliyor. Çok saçma değil mi? Bunu saçma kabul ediyoruz mu? Ediyoruz. Yani gereksiz ve geçersiz bir bahane olduğunu kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. E kardeşim maalesef namaz meselesinde böyle. Diyor ki ben sabah namazını kaçırırsam diğer namazları kılmanın bir şeyi olmuyor ya. Ben kılacaksam tam kılmam lazım. Ben öyle bir insanım diyor. Yani ben yapacaksam abi işimi on numara yapmam lazım. E bunda niye yapmıyorsun? Bu neye benze biliyor musun Fatih? Bak nefsin bize karşı oynadığı oyunu saçmalığını göstermek için söylüyorum. Sen gün içinde bir öğünü kaçırdığın zaman ya ne yapayım bir öğün kaçtı diğer öğünleri yemeyeceğim diyor musun? Demiyorsun değil mi? Veya bugün işte eve geç gittim. Mesaya kalmak zorunda kaldım. işte. Veya bir aksaklık oldu. Eve söz vermiştin hanımına şu saatte geleceğim diye gidemedin. Hanım ben çok delikanlı bir insanım. Ben sözünde duramadım ya bir ay boyunca gelmeyeceğim. Olmuyor değil mi? Aynı şekilde namazda da kardeşim yani bu öyle işte bir vakiti kaçırdın diğer vakitlerini kılma değil. Her vaktin her vaktin mükafatı ayrı olduğu gibi kılmadığında cezası ayrı olacak. Ki zaten orada zaruri haldir değildir bakarsın kazasını kılman lazım zaten. Tabi bile bile de kazaya bırakamazsın. Mevzu tepkileri ölçmek için. Verdiğim örnekte nasıl bir tepki veriyorsun ya, nefsine de o tepki vermen lazım. Hepimiz okula gidiyoruz. İlk derse geç kaldın oldu mu senin? Benim çok oldu. Yani ilk derse şunu diyor musun? İlk derse giremedim, diğer derse de girmeyeyim. Ya ne kadar kurtarsam o kadar iyidir değil mi? Çünkü şöyle düşünüyorsun. Bir derse girmezsem yarım günüm gidiyor. Böyle böyle böyle sınıfta kalırım. Niye namazı böyle düşünmüyorsun? Bir vakit kılmadım, diğerlerini de kılmazsam ne olur birikir. Borç olarak benim karşıma daha dehşetli bir fatura çıkabilir. Aynı hastalık hassasiyetleri iki tarafa da vur diye bunu söylüyorum. Bir de şu var. Blue çağını geçmiş ama namazlarını kılmamış veya aksamış. 25 yaşına gelmiş bir kardeşim veya 20 yaşında, 30-40 yaşında. Ben başlarım ama çok kazan var be kardeşim ya. Kıl kıl bitmez ki yahu tamam da senin hangi yolda olduğunu görsünler. Yani Cenab-ı Hak'ın merhameti sonsuz kardeşim. Sen ilk önce niye yani zarar de zararı kabul ediyorsun ki? Namazına başla sonrasında hani o vakti kıldın öğle namazını kıldın. O öğle namazının bir kazasını kıl. Böyle böyle git ki Cenab-ı Hak senin hangi niyette, hangi yolda olduğunu görsün. Bunu bilsin. Ki sen zaten bunun üzerine hayatını devam ettirirsen niyetin evet ben bütün kazan namazlarını, borçlarımı ödeyeceğim niyetiyle devam ediyorsun. Diyelim ki kılamadın onları. Ya Cenab-ı Hak kardeşim senin niyetin bakıyor orada. Niyetini amene geçmiş safhasını da gördüğü için der ki kulumun o namazlarını bağışlıyorum. Diyemez mi? Der aman sendeki bir gayret ya. Bir gayrete başlasan. Ertele ertele sonra evet namaza başlıyor. Nerede? En önde imam olmuş cenaze namazında. Çaktın mı orayı? He? Şey, musalla taşında yani. O yüzden kendi namazının imamı olma. Yaz bunu. Evet devam ediyoruz. Bir tane daha var. Bu da garip. Hepimizin düştüğü wartalardan birisi diyor ki: "Çevrem, arkadaş ortamım namaza uygun değil." Arkadaşlarının sırtında mı namaz kılıyor bu? Ya da arkadaş ortamında masada mı namaz kılacaksın? Yani ortam uygun değil. Ya benim bildiğim namaz nerede kılınmaz? Tuvalette, pis şeylerin olduğu yerde, mezbaha'da namaz kılınmaz, leş olan bir yerde namaz kılınmaz. E senin arkadaş ortamın bunlardan biri mi o zaman? Yani bunlardan biri demekse o yüzden arkadaş ortamım namaza uygun değil. Ya zaten namaza uygun olmayan bir ortam nasıl arkadaş ortamı olabilir ki? Senin? Ya böyle kal gelir işte. Şu an kendini bir sorgula. Allah sana aslında bir fırsat sunmuş burada. Arkadaş zannettiklerin sana ne kadar arkadaş. Yahu Allah'ın yolundan uzaklaşmana ve Allah'la olan irtibatını kurmana engel olacak insanlar senin arkadaşın olabilir mi ya? Şeytanın borazan olmuş olabilirler. Şeytanın dellallığını yapabilir olabilirler. Neden? Çünkü şeytan senin kolundan tutup hadi namazı bırak demiyor. Doğru mu? Ama şeytanı yapamadığını arkadaşın yapıyor. Buradan bu kıyasa yaptığın zaman aa benim arkadaşım şeytana yem olmuş. Şeytan onu bana karşı kullanıyor. Bak arkadaşın ileri boyutunda öyle küffar taraftarıysa Allah korusun. Yani cesetli olan bir şeytan halinde senin karşına gelmiş olabilir. Sen böyle bir adama zaten dostum diyemezsin kusura bakma. Ya bir de şu şu mesele de çok önemli. Hadi diyelim ki arkadaşların namaz hakikatinden mahrum seni dünyaya çekiyorlar. Ve korkuyorsun da hani ya işte arkadaşlarımı kaybederim şu. Hakikaten yani bir şeylerin imani yönden eksikliği ortaya çıkıyor burada. Allah'ın rızasını kaybetmekten korkmayan birisi arkadaşların rızasını onların dostluğunu kaybetmekten korkuyor. Ya burada bir iman zayıflığı... Açık aşikar ama sırtını Cenab-ı Hakk'a veren, o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok diyen birisi, o kabul ettikten sonra bütün hak reddetse tesiri yok diyen birisi onlara karşı şunu söyleyecek. Tamam ya, siz benim namaz kılmamdan rahatsız oluyorsunuz. Sizden bir icam var. O işi edersiniz ben de sizle beraber namazı kılmayacağım. Nedir o şart? Hepinize söylüyorum. Namaz kılmayacağım tamam ama ölümü öldürebilir misin? Kabir kapısını kapatabilir misin? O dehşetli günde, o mahşerde, o huzurda Allah'a beni savunabilir misin? Bunun cevabını ver. Bunları üstten tamam ben de namazı bırakayım. Ha eğer burada bana yardımcı olamayacaksanız defolun gidin diyebilmelisin. Kusura bakma. Ha yalnız kalırım. Yo dost istersen Allah yeter. Ne zaman hasbuna ve Nihm Elvekir diyeceksin? Ha işte sana fırsat geldi. Ben namaza layık değilim çünkü mübarek ya kardeşimiz tevazu yapıyor burada ki o şeytanın bir vesvesesi ama ben namaza layık değilim niye böyle düşünüyorsun diye sorduğunda diyor ki benim tesettürüm yok işte benim içkim var kumarım var bu namaz Allah'ın istediği gibi namaz olmaz çünkü siz diyorsunuz ki işte namaz kötülüklerden alı koyar ama bak yani ben kötülükleri de bırakamıyorum demek ki benim namazım namaz değil. Böyle bir masumane kendini bir savunmaya geçebiliyor. Bunu ona söylettiren şeytan farkında değil. İşte buradaki mesele ne biliyor musun? İbadetlerin devamlılığı. Çünkü devamlı bir ibadet o iman hakikatlerinin onun hayatında sabitleyecek. Ve o günahları terk etmeye başlayacak. Yani kaygan bir zeminde gittiğinden dolayı ayaklarını sabit basma konusunda sorun çekiyor bu kardeşimiz. Onun yüzünden de üstad şöyle söylüyor. Diyor ki akaidi ve imani hükümleri, imani ve ibadetle, inançla alakalı... Hükümleri kavi yani sarsılmaz, sağlam ve sabit kılmakla onu meleke haline getiren ancak ibadettir. Aslında burada mesajı verdi. Yani sen bir tarafı sabitlemen lazım. Şimdi sana neresi nereyi bıraktırıyor? Yani sen namazı bırakıyorsan diğer mevzuları hayatına sabitlemişsin. Eğer sen namazı sabitlesen diğerleri yavaş yavaş dökülmeye başlayacak. Buradaki problem o. Çünkü Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden, yasak ettiği şeylerden, sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli olan iman hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Yani mesele sadece namaz kılma, namaza da değil o namazın etrafını beslemen lazım, namazın etrafını imani esaslarla doldurman lazım ki o namazın yani o imandan gelen huzur senin hayatına tesir edebilsin. Yoksa diğer türlü şu mevzulara çok tanık oluyoruz. Namaz kılıyor da görüyoruz neler yaptığını. İşte tesettüre girmiş de neler yaptığını görüyoruz diye o söylemler niye çıkıyor? Kişi namazını kılarken o iman esaslarının eserleri ve tesirleri hayatına geçmemiş. Çünkü o iman o hayata hayat olsa diyor. Demek ki o iman hayata hayat olmamış. Şeytan buradan yaklaşabiliyor. Şimdi ne yapacağız biz bunu öğrendiysek böyle bir vesveseyi. O zaman demek ki sendeki kötülüklerin devamı namazı devamlı olarak kılmadığın için oluyor. Buradan bunu çıkaralım. Aslında bunu söylerken bir de ikinci masumane davranışı şöyle olabiliyor. Ben namazı hak etmiyorum. Şimdi tamam da kardeşim yani sen bu namazı hak etmiyorum mu çevir. Sen neleri hak ediyorsun? Nefes almayı hak ediyor musun? O yediğin yemekleri gelen gıdaları hak ediyor musun? Görmeyi hak ediyor musun? Yani onların şükrünü yaptın mı ki namaz gibi bir mevzuda ben onun şükrünü yapamam veya namaz bana işte nasip olmuş ben onun hakkını eda edemem. Ya bu şeytanın vesvesesi. O zaman diğerlerini de bıraksana. Yemek yemeği niye bırakmıyorsun? Hangi nimetin şükrünü tam olarak yaptın? E zaten namaz niye var? Bu halimizi arz edelim diye var. Rabbim. Bana bu kadar nimet verdin, ben bunun hakkını veremiyorum. Bunların şükrünü yapmam lazım ama işte dilim, bedenim, zihnim, kalbim buna yetersiz. Ben bu kusurlu halimle, bu acize, fakir ve noksanlığımla senin huzuruna geliyorum. Zaten namaz bunun için var. Senin bu hallerini arz etmen için var. Ama diğer türlü sen eğer orada bir gurur yapmaya gidersen veya işte saçma bir tevazu haline gidersen e maalesef ne yapıyorsun? Şeytanın tuzağına düşüyorsun. İkincisi olarak da burada şunu da söyleyebiliriz aslında. Yani kainatın hakkına giremezsin sen. O masumane o vesvese yenik düşman e, seni kurtarmaz. Çünkü kainatta bu kadar mevcudat vazifesini tam olarak bitki, hayvanlar, atomlar yaparken sen o sistemin çarkı bir dönüşteyken zıttına davranarak kendi fiiliyatsızlığınla çomak sokarak yaptığın o kusurdan dolayı onlar senden davacı olacaklar. Madem bu kadar sen böyle hassassın onların hesabını nasıl vereceksin? Demek ki mevzu bu tarz düşüncelerde kurtuluş namazı bırakmakta da değil daha çok acizliğine sarılmakmış. Hem benim namazım nerede? Yani sizin bahsettiğiniz bu hakikatli namaz nerede? Benim bu halimle kılacağım namaz nerede? Kardeşim bak bununla alakalı 21. sözde uzun bir mevzu var. Ben onu böyle bir kısa özetle bir mana söyleyeyim. Diyor ki üstad hurma çekirdeği örneğini veriyor Fatih. Diyor ki hurma çekirdeği diyor o toprağa konulduktan sonra hurma ağacı olup meyve verene kadar birçok meratip vardır diyor. Mertebeler var. Her bir mertebenin de kendine göre bir güzelliği var. Kendine göre bir seviyesi var. Doğru mu? Her hali çekirdek halinden iyidir. Çünkü ne toprağa altından vücuda gelmiş artık. O yüzden diyor ki senin diyor öyle düşünme ya, benim namazım nerede, hakikati namaz nerede. Yani her türlü namazsızlıktan kıldığın o namaz hayırlı oluyor. O yüzden ilk başta başlamak zaten değil mi? Başlayacaksın ve bundaki devamlılıkla her şey yoluna gelecek. Ama başladıktan sonra şeytan bu tarzdan sana yaklaşacak hak etmiyorsun dediğinde zaten o vartaya düşüyorsun ve namazı bırakmış oluyorsun. Bir de şu var diyor ki iş ortamında namaz kılarsam bak bu da duyarlı bir vatandaşımız, kardeşimiz. İş ortamında namaz kılarsam o namaz vakitlerinde geçen zamandan dolayı kul girmiş olur muyum? Arkadaşlarımın hakkına girmiş olur muyum? Patronun hakkına girmiş olur muyum? Hassas bir terazi gibi arkadaşımız. Tebrik ediyorum onu. Ama keşke yönünü çevirebilse, Yani kulun hakkını düşündüğü kadar hukukullahı Allah'ın hakkını düşünebilse. Böyle olur muydu? Olmazdı. Yani bir de şu var. Bir de sormak lazım. Hakikaten çok önemli bir işin olduğunda onun için verdiğin mücadeleyi namaz için veriyor musun veya verdin mi? Abi evet verdim diyor. Ama bir şekilde namaz kılamıyorum ben o ortamda. O zaman yapacak bir şey yok. O işi bırak. Sen zaten eğer o namazın peşinde bu kadar koşuyorsan ki namazına zaten demiyor musun? İyyâken âbudû ve iyâken estâîn diye. Yalnızca sana kulluk ederim. Rabbim yalnızca senden isterim. E bunu diyorsan zaten sana fırsat. Hadi bunu ispatla bakalım. Rezak ben miyim yoksa senin patronun mu? Sen rezak kime diyorsun? Eğer rezak Allahsa diğeri vesile oluyor. Allah sana vermek istiyorsa o vesile gittikten sonra başka bir vesileyle sana ulaştırmaz mı onu? ulaştırır. Ha demek ki buradaki mevzu ne biliyor musun? İman, teslim ve tevekkül çerçevesindeki senin yaşayışın. Ona göre yani bunu ben söylüyorum ama bu aa demesi kolay. Evet bana demesi kolay. Elhamdülillah. İman, teslim ve tevekkül cihetinden bunun mücadelesini yaşadığım yerler oldu. Hamdolsun Rabbim bana o dirayeti verdi. Ya burada sen bana nefsin zaten karşı gelen kalbin değil. Nefsin bana karşı geliyor. Şeytan çünkü seni çevirmeye çalışıyor. Burada yani sen Reza kim bunu o mekanizmayı çalıştırabilirsen ona mukabele noktanda da o şekilde gelişecek. Patronla şunu da konuşabilirsin. Ben namaz kıldığım dakikaları hesaplayayım, maaşımdan düş. Git bu teklifi de sun ona. Benim bir saatlik ücretim ne kadar bu? İşte bir ayda namaza namaza gittiğim vakitleri topladım, bu kadar saat düştü. Oradan düş. Madem bu kadar delikanlıyız, o zaman bunu yapalım acaba abi. Doğru mu? Yani bunu yapmayıp da diğer türlü kendimize böyle yol yapmaya çalışırsak orada da sıkıntı yaşarız ki zaten sana nimet olarak o rezak sana nimet olarak sadece para veya iş değil ömür de vermiş. Sen namaz kılmayarak o ömrü Allah'tan gasp ediyorsun. Çalıyorsun, hırsızlık yapıyorsun. Namaz kılınmayan bir işte kazandığın paranın helalini dahi seni sorgulaman lazım. Bu kadar tehlikeli bir olay yani. Çünkü ben sana bunun için verdim. Ya şimdi ben sana bir şey emanet etsem, ya kamerayı sana versem. Sen kamerayla gitsem ve toprak eşelesen çok saçma olmaz mı? Aa tebrik ederim güzel demem değil mi? Onun karşılığı böyle olmaz. E, Cenab-ı Hak sana bu kadar vakti, ömrü niye verdi? Bu hayatı bana niye verdi? Onun kıyasını yap yani. 24 saatten bir saatini senden istiyor. Bu da zor olmasa gerek. Bunu dinlerken içinden itiraz ediyor ya sana karşı abi. Tabii tabii şu an aa, beni boğacak gibi olurlar. O da vesvese işte. Bak şimdi mesela nefsin şu an böyle kafayı yanadın mı böyle sürekli benim belki saatime takılıyorsun elbiseme falan bir şeylerle şeytan seni çevirmeye çalışacak şu konuşmalarımdan. İşte eğer böyle bir durum yaşıyorsan o nefsini al yanına oturt şeytana da bir tarafa oturt şöyle at kolunu dinlet onlara tamam mı onlarla beraber dost olma. Abi bir de hiç bitmeyecek gibi geliyor adam bir hesaplıyor ya özellikle bu nerede teravih namazında. Ramazan geldi ya, nerede arıyor? Ramazan'da gelince adamların algısı nasıl oluyor? Yani bunu derken sanki siz böyle hatimli cami arıyorsunuz ha. Adamlar bak görüyor musun cami görevlisi oraya kocaman yazıyor. Bak ayağını denk al. Girdi mi çıkamazsın burası hatimlidir. Yani o hatimli yazısı giriş yasaktır der gibi geliyor adama. Onu görüyor aman aman aman baba var mı telefonda WhatsApp gruplarında? Jet imam arıyorlar adama çiçek götürenler pasta börek. Baba geldik ama hani ben yoksa namazdan dolayı sıkıntı yok. Atabildim mi yemek soğumasın. O yüzden hocam bir zahmet. Arkadaşları bekletmeyelim diye jetimam arıyor adam ya. Niye? Çünkü yani zor hesaplıyor adam. Sanki binler ömrü varmış gibi. Diyor ki lan diyor. 20 rekat öyle, 13 öyle, 33, 1 ay, 990 rekat. Üff. Bitmez bir de diğer vakitler falan bilmem ne derken. E, bu adam ebedi yaşayacak gibi, kat'i senedi varmış gibi davranıyor ya. Bu konuyu açmıyorum. Maksat Akademi kanalında bununla alakalı... Bu namaz bitmez. Her gün her gün kıl bitmez baba. Evet namaz hoştur ama böyle bir usanç veriyor kısmındaki cevabı oradan izle. Şuraya şuraya yaz. Buram, tamam, buraya koydum böyle tamam mı? Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Diyor ki Ey nefis bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Bulunduğun an bil. La kal en az ''Günün bir saatini ihtiyat sana lazım olacak ihtiyaç akçesi gibi hakiki istikbal için, ebedi hayat için teşkil olunan uhrevi sandığa at.'' diyor. O sandık ne? Mescidin ve ne? Senin seccaden. Çünkü o ahirette sana bir rızık lazım. Kalbine, ruhuna bir kut, gıda lazım değil mi? Sana o sırattan geçmek için bir nur lazım. Cenab-ı Hakk'ın karşısında bir berat lazım o mahşerde. Bunları sana namaz sağlıyor. Onlara kadar videomuzu izle. Yoksa bu kısım eksik kalır. Sorumlu ben değilim bak. Nefsini zorla. Videodan açıkma. Not al. Sonra izleyeceksin. İzledikten sonra yoruma yaz. Sonra bir tane kaldı. Onu da söyleyeyim. O da şu. Namaza gelen vesveseler. En sona geldik. Bak en önemlilerden biri değil mi? namazda gelen vesveseler. Abi namaza bir başlıyorsun. Ayda köy düğününe gidiyorum. Oradan Marsa çıkıyorum. Oradan oraya gidiyorum falan derken alacaklılar, verecekler bir sürü zihnim oradan oraya namaz gitti. 4 rekatlık namaz oldu bana 50 rekat. Aklımda kötü şeyler geliyor. Kendimi namaza veremiyorum. Hatta diyor ki, abi bende OKB var. Bende diyor vesvese çok. Hep de diyor ibadet vaktinde geliyor ama diyor ibadet haricinde bana vesvese gelmiyor. Böyle rahatım o yüzden diyor ibadet etmiyorum. Ya bu şeytan nasıl bir şeytan ya? Tam şeytan ya. Tamam abi şeytanın zaten onun zemini olduğu bir dönem yani orası. Evet. Adam şeytan siperde bekliyor. Özellikle o zamanlarda saldırıyor. Yani ondan namaza kalkmadan 5 dakika önce adam lol oynarken. Evet. Dediği gibi hiçbir vesvese gelmiyor. CSA'yı dola de deponun çıkıp Tam namaz vakti giriyor. Bununla ilgili abi üstad çok güzel Hı. bir yer soruyor da aynı bununla ilgili. Sen bunu söylerken bak yine sizi şey yapmak istemiyorum ama konseptin parçası olduğunu tatma için kahve yok bunda. Tazelemediniz hala bak ama buranın parçası olduğunu. Sen konuş kardeşim ben böyle durmayayım diye bir şeylerle uğraşıyormuş gibi. Kahve İçeceğim. İnsan kalben ve fikren hakaik-ı ilahiyeye bakıp düşündüğü zaman bilhassa namaz ve ibadet esnasında hmm. gerek şeytan tarafından gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, ya. hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücrum ederler abi. Bak görüyor musun acaba? sinekler gibi kalbe hücum ederler bak burayla alakalı mevzu şöyle alalım çok güzel söyledin ya evet namazda herkese ev vesvese sesi geliyor gelmiyor mu abi var mı gelmiyor ha biz bu şerden Allah'a sığınacağız amma velakin. şeytanın oyunu ne Fatin dediğinin biraz böyle hayata tatbik edelim çirkin şeyler geliyor bu birincisi bir de kaçıncı rekatta olduğunu sana unutturuyor Şeytan işi zaten bu ya. Ondan sonra sen benim namazım namaz değil ya böyle namaz mı olur ya Allah'ın huzurundayım aklıma neler geliyor diyerek huzurdan kaçmayı kendine reva görmeye başlıyorsun. Zaten şeytan geliyor senin kalbine üfledi. lümme şeytaniye var ya üfledi senin kalbin rahatsız oldu kabul etmeyince ne oldu? Sinema olarak, resimler olarak hayallerine ilişmeye başladı. Sen de orada gezdin. Adam böyle duruyor. Gözüçle böyle matematik hesabı arsa dönümü şöyle olsa arabaya teklif geldi. Uçtun gittin baba. Bak seni aldı götürdü. Veya gördüğün çirkin bir görüntü içinde seni boğdu aldı götürdü. Bu sana zarar vermez diyor. Niye biliyor musun? Güzel bir manzaraya, pisliğin olduğu bir delikten baktığında o pislik o manzaraya ilişmez, senin gözüne de ilişmez, dokunmaz. O yüzden sen namazında bu gibi hallerin gelmesi, seni bir çerçeveye aldığı zaman sen de temizsin, namazın da temiz. Ama sen bile bile oralara dokunursan ee ne yapalım, pislenirsin değil mi? O yüzden ne diyor? Zaten burada senin kalbin rahatsızsa bu imandan. Yani bu sözlerin senden olmadığının ispatı senin kalbinin bu konuda rahatsız olması. Elhamdülillah ama bu namazı bırakmana vesile değil. Çünkü küçük bir sinek ısırından kaçıp yılanın ağzına düşersin. Yani namazda ayılık yapma. Niye bunu diyorum biliyor musun? Sana ayı demiyorum. Yaptığın fiiliyatın benzerliğini söylüyorum. Ayı bal yemeye gittiğinde ağaca çıkıyor. Arılar tabii saldırıyor. Ne yapıyor? Savuşturmaya çalışıyor değil mi? Öyle olunca daha çok ısırıyorlar mı? Ama ne derler köyde? Arı saldırdığında sabit dur. Bak aylık yapmadım. Durdun. Sen onlara ilişmezsen onlar şeker gider. Namazda da lakayt kal ya. Gelirsen gel yani. Şeytan ben... Şimdi vesile geldiği zaman... Evet ya bu şeytan yine geldi. Umurumda değilsin. Takmıyorum ki senin Öyle de yapma yani namazında şu hareketleri yapma anladın mı? Namazın Namazını kılın, onunla alakadar olma. Ya o zaman zamanla zaten yavaş yavaş gidecek. Bir de şu misal de veriyor üstad. Diyor ki mesela diyor aynada bakıyorsun aynaya tamam mı? Şurada bir tane yılan olsa, aynada burada olsa. Şöyle yapalım. Ayna burada, yılan orada. Yılanın aynadaki yansımasına dokunsam ısırır mı? Isırmaz. Pislik olsa yansımasına dokunsam elim pis olur mu? Ateş olsa dokunsam elimi yakar mı? Yakmaz. Aynı şekilde fikir aynasındakiler sana zarar vermez. O kadar basit. Gördün mü acaba? O yüzden namaza devam. Zaten şunu diyeceksin Allah'ım ben bu halimle sana geldim. Ben bu acizimle bu fakirimle sana geldim. Çek bu arada boş. Yok yani tamam boş. Ben sana bu acizimle bu fakirimle geldim. Beni böyle kabul et Rabbim. diye sen namazına devam edeceksin. Ama namazın üçüncü kat mı, dördüncü mü, beşte miyim, neredeyim bu fıkıh ve ilmal konusu olduğu için açıklamalara namazda üçte miyim, dörtte miyim diye okuyacağın, detaylı anlatımlı olan linki bırakıyorum. Bir yazı sorularla İslamiyet'te olan yeri. Onu anlatmaya kalkarsak o bambaşka yere gidecek. Onun da çözümü kolay. Sihir secdesi nasıl yapılır, hangi durumlarda yapılır, hangi durumlarda namaz tekrarlanır? Senden ricam onu oradan ...artık okursun. Tamam kardeşim? Teşekkür ediyorum. mesela buydu. Diyor ya ilim onu tard eder. Zaman ilim Güzel. Eder. Tamamlayabilirsin aslında. Söyleyebilirsin. Diyor ki cehil onu davet eder. Ya Hı -hı. üç müydüm, dört müydüm böyle bir durumda ne yapacağım? Cehaletinden dolayı, o meseleyi bilmediğinden dolayı... ...sen vesveseyi davet ettin. Evet. ilim onu tard Yani Hı -hı. işin özeti namazsızlık. Namazı ne diyor? Kılmamak ve ondan pişmanlık duymamak. Herhalde bir insanın daha büyük meselesinin kalmadığını gösteriyor. Ve hep böyle beni ürküten cümledir. imam ı Azam olayı şöyle özetliyor namaz kılmayan kardeşim üzerine al diye diyorum her namaz kılmayan kafir olmaz ama kafirler namaz kılmaz yani kime benziyorsun kimi örnek alıyorsun burada inceden bir düşünsen kazanan sen olacaksın